Perşem Efem Perşem Efem Türk Eradyoner Türk Eradyoner Türk Eradyoner Perşem Efem Ümer pecimle, Ümer pek ince avcılar Ömer Pekinle uğrafi alıcıları. Merhabalar sevgili dinleyenler Ömer Pekinle uğrafi alıcıları çok konuşulan fazla tartışılan konuları çözmeye devam ediyor. Her gün arşivimize yeni bir konu daha katıyoruz ve sizlere bu noktalarda aydınlatmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hadi bakalım bu haklı gurur lafında iyi bulmuşsun ha. Vardı, o, benim bulduğum bir şey değil. Ben de şaşırmıştım zaten. Evet sevgili dünyanlar, bugün de çok tartışılan bir konuyla buradayız tekrar. Ben ve ekibim bugünün flash konusunu aydınlatmak için canla başla çalışmaya programlandık. Ve konumuz görme engelli vatandaşlarımızı rencide eden yanlış bir inanış. Körle oturan şaşı kalkar mı? Değerli dünyanlar, bu konu sosyal yaşantımızda bizi bazı çıkmazlara sürükleyen bir takım düşüncelere sevk etmesiyle tarafımızca çözümlenmeye layık bulundu. Zira önümüze gelen her şaşıya acaba körle mi oturmuş gibi düşünceleri beynimizden atmak için bu hurafenin çözülmesi gerekiyor. Ve biz de bunun için varız. Ömer Pekin ile Huraf Avucuları. Hayatımızı aydınlatan program. Ömer, Ömer Pekin'le. Ve, ve dinleyenler her zamanki gibi bu konuyla alakalı ilk olarak konuyu halka danışacağız. Kamu vicdanına teslim edeceğiz. Millet iradesinden oy toplamaya çalışacağız. Gibi şeyler işte sevgili dinleyenler. Pekala mikrofon halkta. Aa! Affedersiniz beyefendi. Köylü oturan şaşı kalkar mı sizce? Vallahi körle oturanı bilmem ama nakırla oturan bence zararlı kalkar. Çünkü zararı neresinde dönerse kardır bir defa. Zira keskin sirke kırkında kulbu kırık kötü. <gülüyor> evet dinleyiciler bir başka vatandaşa so soruyoruz. Hanfendi, hanfendi, hanfendi, hanfendi, hanfendi, <gülüyor> hanfendi. Hanfendi. <Of>, mi <gülüyor> sen ya? Körle oturan şaşı kalkar mı sizce? Ay ne Hasan Şaşı'ya sormak lazım. O okay. kim? Ay Galatasaray'ın futbolcu yok mu canım Hasan Şaşı? Hanımefendi ne Hasan Şaşı ya? Hasan Şaşı onun adı. Evet dinleyenler gördüğünüz gibi halk bu konuda şaşırmış durumda adeta. Desenize işine başa düştü. Görme engelli vatandaşlarımızı bu yanlış ithamdan kurtarmak için... Derin çaba göstereceğiz ve eğer ki böyle bir durum yoksa bu hurafeyi de literatürden kaldırmak için elimizden geleni ardına koymayacağız. Nereye koyacağız peki? Neyi? Elimizden geleni. Ardına dışında her yer olabilir. Ardı ne ya? Ne bileyim ya! Öff! Evet dinleyenler şu anda 7 virgül körler derneğindeyiz. Etrafında iki adet görme engelli kardeşimiz var. Birazdan beğeniyle dinlediğiniz Ben Umar Pekin Aynı anda bu iki görme engelli arkadaşla aynı kanepeye oturarak köylü oturan şaşı kalkar hurafesinin herhangi bir temeli olup olmadığını neticelendireceğiz. <gülüyor> Pekala ben de hazırım siz de hazırsınız arkadaşlar. 1-2-3 ve oturmaya başlıyoruz. 5 saat sonra Evet dinleyenler, görme engelli kardeşlerimizle tam 5 saat oturduk, bakalım gözlerimde herhangi bir şaşılık var mı? Aynayı alıyorum ve e, aynada gözlerime bakıyorum. E, ya Selami oğlum senin ikiz kardeşin mi vardı? Hayır olamaz şaşı oldum aman Allah'ım! Pekala şaka yaptım sevgili dinleyenler, hiçbir şeyim yok. Gayet tek bir şekilde görebiliyorum. Ve artık bundan böyle kimse kör Oturan Şaşı Kalkar'' ibaresini kullanarak görme engelli arkadaşlarımızın kalbini kırmasın. Ömer Pekin'le hurafe avucuları. Aydınlatılmayacak hurafe yoktur. Ömer Pekin, şaşıyı gözünden tanır. Şş, bana baksana. Ne var? Ya bu hurafe, körle oturan şaşı kalkar değil. Körle yatan şaşı kalkardı. Hadi ya. Ya niye başta söylemedin? Rezil olmanı görmek için. <gülüyor> sağlak sağlak Ömer Pekin ve Dinleyiciler bu parodimizi görme engelli bir dinleyicimiz bize göndermiştir ümer, Kendisine bekinle. ve tüm görme engelli dinleyicilerimize hoşgörüler için teşekkür ediyoruz Sağ olsunlar var olsunlar Perişan <gülüyor> FM Perişan Yok ya radyo da